Konditör Seval Şahin Kayahan Özgül anlatıyor. Günü için eşsiz bir tecrübe. 19. asır Türk edebiyatı tarihi. 19. asır Türk edebiyatı tarihinden bir cümle seçtim. Seçme sebebimi anlatayım. Herkes gibi ben de 19. asır Türk edebiyatı tarihinin e, günü için eşsiz bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Fakat böyle politeknik adamlar yani hezarfen adamlar, her işten anlayan adamlar çağının kapanmaya başladığı bir sırada ortaya çıkmış bir kitap. Yani yazarı, şair, romancı, senaryo yazarı, şu kadar makale, bu kadar inceleme... Yahya Kemal incelemesi bile başlı başına bir harikadır. Ara yerde bir de edebiyat tarihçisi. Yani edebiyat tarihi bu kadar dağılmaya, paramparça çalışmaya çok müsaade etmiyor. Fena halde kıskanç bir alan. Siz ona çalışmaya başladınız mı diğer çalışma alanlarınızı, ilgi alanlarınızı arkada bırakmanızı bekliyor. Sanpınar onu yapmıyor tabii. Doğrusu öğretmenliği esnasında tarihle ve edebiyat tarihiyle çok da meşgul olduğunu düşünmüyorum. Ama nihayet akademiye intisap ettiğinde de başta Hasan Ali Yücel olmak üzere etraftan gelen zorlamalarla bir şey yazması gerekiyor. Ve 19. asır Türk edebiyatı tarihi onun yüz akı. Fısır fısır konuşanları susturan, dostları gönendiren, düşmanları çatlatan kitabı. Fakat Tanpınar'ın edebiyat tarihi yazmak için yeterli donanımı olup olmadığı tartışılır. Kaplan'dan, Kaplan hocadan gelen yardım <gülüyor> hakikaten çok ciddi bir yardım. Fakat ondan öte Tanpınar'ın edebiyat Eseri değerlendirmelerine hiç kimsenin itirazı yok. Enfes, hayranlıkla okursunuz. Lakin bu tarih kısmı, edebiyat tarihi diyoruz. Bir edebiyat kısmı var, bir tarih kısmı. Tarih kısmı Tampınar'da sakat. O yüzden bir vesileyle köprülüyle tampınları anarken, bir arada anarken öyle bir cümle kurmuştum hatırlıyorum. Keşke köprülü edebiyat tarihinde daha az tarih ve Tanpınar'da edebiyat tarihinde daha çok tarih bileydi, kullanaydı gibilerden. O fikrimde musarrım hala öyle düşünüyorum. Bu bir gereklilik. Hani tarih bilmek, Tanpınar'ın yaptığı gibi tarihi cevdet okumak manasına değil. Başka bir şey kastediyorum kronoloji bilinci kazanmak. Tampınar eser yorumlarken harika dedim. Evet ama eserleri karşılaştırmalı yorumlarken kronolojiye hiç dikkat etmiyor. Takdim tehir hataları çok yapıyor. Benim de müsaadesini aldıktan sonra sizinle paylaşacağım Tampınar cümlesi edebiyat tarihinin 300. sahifesinden, 1988 baskısı. Diyor ki, 1876'dan sonra yetişenler arasında Beşir Fuat Bey'in Hugo ve Walter adlı iki tercüme ve iktibas şeklinde biyografisi, yine Beşir Fuat Bey ile Muallim Naci ve Ahmet Mithat arasındaki mektuplaşmalar, Nabizade Nazım'ın meşhur makalesi, Halis hikaye adlı kitabı, Sezai Bey'in eserine bağlıdır. Sezai Bey'in hangi eserine bağlı? Küçük Şeyler adlı hikaye kitabını kastediyor. Küçük Şeyler 1891 basıma. Yama ama bu cümlede küçük şeylere bağlanan eserlerin ve şahısların tamamı 1891'den evvel yapmışlar yapacaklarını. İlginç değil mi? Yani şimdi ne söylüyor? Halis Ziya'nın Hikaye adlı kitabı. Hikaye adlı kitabı basılmadan ta 1888'de e, İzmir'de Hizmet Gazetesi'nde tefrika edildi. Yani küçük şeylerin Halis Ziya'nın hikayesini etkileme ihtimali yok. Beşir Fuat ve e, muallim Naci Ahmet Mithat mektuplaşmaları aynı yıl 88'de etkilenme ihtimali yok. Olsa bile hikaye bir hikaye kitabından niye etkilensin bu üç kişi mektuplaşırken? Bu etkiyi nasıl gördü? Yok eğer bahse, bahsedeceğimiz Beşir Fuad'ın şu Hugo ve Voltaire kitapları ise bir kere onlara Burada iki tire arasına alındığı gibi tercüme ve iktibas şeklinde biyografi demek büyük haksızlık. Nitekim Orhan Okay Hoca da e, doktora tezinde e, buna dikkat çekmişti. Bunlar e, telif metinlerdir. Şimdi e, artık Beşir Fuat'la ilgili çalışmalar arttı. Bu metinler de yayınlandı. Neyin tercüme olduğu... Neyin olmadığı artık çok daha net söylenebilir. Tampınarım bu yorumu da doğru değil. Ama daha önemli bir şey söyleyeyim. Ee, Beşir Fuat zaten Sezai Bey'in küçük şeyleri yayımlandığında ölmüştü. Yani küçük şeylerin Beşir Fuad'a etkileme ihtimali yok. Diğer yandan şayet e, Nabizade Nazım'ın o adı anılmayan, niye anılmıyor bilmiyorum. Çünkü bir edebiyat tarihi yazıyor iseniz, ifadeniz böyle olmaz. Hangi yazıyı kastettiğinizi söylerseniz. Eğer Nabizade Nazım'ın şu mürüvvette birkaç sayı çıkan lisan ve edebiyat makalesi söz konusu ediliyor ise... Ee, o makalenin tarihi de 88 hasılı hepsi de 88 yılına ait bu metinlerin niye 91'de basılmış küçük şeylere bağlandığını anlamanın mümkünü yok cümlemi tekrar edeyim Tampınların edebiyat eserleri hakkındaki yorumları sağlamdır ciddidir titizdir hoştur çarpıcıdır ama mukayeseli başka metinlerle başka isimlerle mukayeseli kurduğu cümlelere çok dikkat etmek gerekir. Çünkü onlarda kronolojiyi gözetememekten veya böyle bir dikkat taşıyamamaktan veya boş vermişlikten bilemiyorum artık kaynaklanan ciddi hatalar var temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. 19. asır Türkiye edebiyatı tarihini yorumlarının bir kısmına evet ama altında bir e, tarih bilinci arayarak verdiği tarihlere dikkat ederek. Çünkü gazetenin takvimi ve kayın çıkış tarihini bile doğru vermiyor. O yüzden tarihe dayalı şeylerde dikkatli okunması ama yoruma dayalı kısımlarda ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum. tampınar ın. Sanat kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tampinar. Dergi yayınlarının katkılarıyla. Podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seva Şahin